Giovanni Boccaccio, Costanza ile Marcus Seslendiren Akın Altan Sicilya yakınlarında Lipari adlı bir ada vardır. Burada az zaman evvel Costanza isimli güzel bir kız vardı ki asil ailedendi. Ve Marcus isimli hoş, zarif sanata aşina bir genç onu seviyordu. Kız da ona vurgundu. Marcus kızı babasından resmen isterse de fakir olduğu için red cevabı alır. Bunun üzerine Marcus birkaç dostuyla bir gemi tedarik eder ve yola çıkarak zengin olmadan Lipari'ye dönmemiye ahbeder. Korsanlığa başlar. Berberiye sahillerini haraca keser. Talih'e şükretmesini bilse, kaderi fena gitmez. Fakat servete doymayan bir hırsla Sarazanlı korsanlar tarafından yakalanır ve yağma edilir. Adamları kılıçtan geçirilir, gemisi batırılır. Kendisi de Tunus hapishanesine atılır. Lipari'ye, Markus'un bütün gemi halkıyla beraber öldüğü haberi gelir. Bu haberi alan kızcağız uzun uzun ağlar ve fazla yaşamamaya karar verir. Bir gece baba evini terk ederek limana iner. Gemiler arasında sahibi tarafından terk edilmiş bir balıkçı kayığı görür. Kayığa atlar, bütün ada kadınları gibi, Gemicilikten anladığı için, Küreklere sarılır ve açılır. Geminin dümenini de suya atarak, Kendini rüzgarlara bırakır. Böylece ya suya batacak, Veya bir kayaya çarpıp parçalanacaktı. Mantosunu kafasına geçirip, Kayığın ortasına uzanır. Fakat iş onun istediği gibi olmaz. Rüzgar hafifler ve ertesi günü kendisini Tunus sahilinde suza kıyılarında bulur. Kıyıda balık ağlarını kurutmakla meşgul bir fakir kadına rastlar. Kadın, yelkenli kayığın karaya vurduğunu görünce içindekilerin uyumakta olduğunu sanır. Ama kayığın içinde yalnız kızı görür. Kızın Hristiyan olduğunu sezerek Latince Böyle yapayalnız nasıl geldiğini sorar. Kızcağız, kadının İtalyanca konuşmasını, Rüzgar'ın kendisini Kıbrıs'a atmış olduğuna delil sayar. Kayıktan fırlar, etrafına bakınır, tanıdık bir köşe göremeyince kadına, ''Burası neresi?'' der. Kadın, ''Kızım'' der. ''Burası Berberiye sahili, Suza şehridir.'' Allah'ın kendisine ölümü inayet etmemiş olmasından üzüntülü, korku ve utanç içinde ne yapacağını bilmeyerek, sandala oturur ve ağlamaya başlar. Bu manzara, fakir kadının merhametini uyandırır. Onu kulübesine alır. Ve ona, siyah ekmek, balık ve su ikram eder. Ve macerasını sorar. Kız da İtalyanca konuşan kadına, kim olduğunu sorar. Kadın, Trapani'de doğduğunu, adının Karapressa olduğunu ve Hristiyan balıkçılara hizmet ettiğini söyler. Karapressa kelimesi, kızda bir hayırlı alamet tesiri yapar ve ümit uyandırır. Böylece ölme kararını değiştirir. Fakat kadına hüviyetini bildirmez ve gençliğine acımasını ve kendisine yol göstermesini rica eder. İyi kalpli Karapressa, kızı kulübede bırakarak ağları toplamaya gider. Döndüğünde onu Suza'ya götürür. Kostanzan, der. Seni iyi kalpli bir sarazanlı bayanın evine götüreceğim. O yaşlı ve temiz kalpli bir kadındır. Seni ona tavsiye edeceğim. Herhalde seni kabul edecek ve kızı gibi muamele edecektir. İyi hareketlerinle kadının teveccühünü kazanmaya çalış. Belki Allah sana başka bir nasib ihsan eder. Yaşlı kadın gözyaşıyla kızın alnını öper ve ipek işleriyle meşgul olan diğer kadınların yanına götürür. Bir iki günde kızcağız bu sanatı öğrenir. Kadının teveccühünü kazanır. Kız suzada bulunurken ebeveyni onu ölmüş bilerek ağlaşırlardı. Bu sırada kader cilbesi, granatalı bir delikanlı, Tunus krallığını ele geçirmek için kuvvetli bir orduyla harekete geçer. Birbirlerinin dilini anlayan Marcus, hapishane bekçilerinden birisine der ki, ''Eğer kralla konuşabilsem, onu zafere götürecek bir tavsiyede bulunabilirim.'' Kral bunu duyar ve Marcus'u çağırtarak, tavsiyesinin ne olduğunu sorar. Marcus, Tunus'ta bulunmalı gördüm ki, sizler iyi yay kullanıyorsunuz. Eğer hasmın oklarını azaltacak, sizde çoğaltacak bir çare bulunsa, siz harbi kazanırsınız. Elbette, der kral. Bu mümkün olsa, zaferden şüphe etmem. Hükümdarım, bu pekala mümkündür. Siz yaylarınıza daha ince kirişler germelisiniz ve okları bu ince kirişlere göre yapmalısınız. Ama bu tedbiri hasmınızdan gizlemelisiniz. Yoksa karşı tedbir alırlar. İki taraf oklarını atıp bitirince, kendisine atılmış olan okları kullanacaktır. Ama, sizin ince kirişe uygun oklarınız, onların kalın kirişine uymayacaktır. Halbuki, siz onların oklarını kullanabileceksiniz. Böylece sizde ok bolluğu, düşmandaysa darlığı olacak. Akıllı kral. Bu teklifi beğendi ve tatbik ederek zaferi kazandı. Markus da bu sayede itibar ve servete erişti. Bu vaka kısa zamanda bütün memlekette duyuldu. Markus'un hayatta olduğu haberi Costanza'nın kalbindeki aşk ateşini alevlendirdi ve ümitlerini uyandırdı. Costanza ihtiyar kadına macerasını anlatıp ve Tunus'a giderek sevgilisini doya doya görmek istediğini söyledi. Yaşlı kadın bu fikri tasvip etti. Ve bir anne gibi kızı Tunus'a götürdü. Orada bir akrabasının evine yerleştirdi. Ona refakat etmiş olan Karapressa Markus hakkında haber almaya yollandı. Gelen habere göre Markus hayatta ve itibardaydı. Ev sahibi Costanza'nın geldiği haberini Markus'a ulaştırdı. Senin Liparilli kölelerinden biri seninle gizlice konuşmak istiyor, dedi. Kimse sezmesin diye bu haberi size kendim getirdim. Markus teşekkür etti ve kadınla birlikte Costanza'nın yanına gitti. Kız onu kucaklayarak öptü ve gözyaşları döktü. Markus bir müddet hayretle durduktan sonra "Ah Costanza!" dedi. "Demek hayattasın." Çok evvel öldüğünü biri gelmişti. Kızı kucaklayıp öptükten sonra başlarından geçeni anlattılar. Bunun üzerine Markus krala giderek kendisinin ve sevgilisinin maceralarını anlattı ve evlenmelerine izin istedi. Kral hayret içinde kızı çağırdı. "Sen ona," dedi. "eş olmaya layıksın." Birçok kıymetli hediyeler getirterek onlara verdi. Bundan sonra iki sevgili müsait rüzgar altında Lipari'ye yelken açtılar. Geri gelişleri orada büyük sevinç uyandırdı. Markus, güzel sevgilisiyle mutantan bir düğünle evlendi. Ve aşkları uzun zaman huzur içinde devam etti. Son